Türkçe Peri Masalları Çiçek Açan Ağaç Bu videonun bazı materyalleri 13 yaşın altındaki çocuklar için uygun olmayabilir. Çok çok uzaktaki Palya adındaki krallıkta iki çocuğu olan bir kral yaşarmış. Kızının adı Sima ve oğlununki Weir'miş. Aynı krallıkta Jasmine ve Zara adında iki kızı olan Lady Sarina da yaşarmış. Sarina ailesini geçindirmek için yerleri silmekten, şehirdeki diğer insanlara yemek yapmaya kadar her türlü işi yaparmış. Bu kızlarını üzmüş ve ona yardım etmeye karar vermişler. Anneme sürpriz yapmanın harika bir yolunu biliyorum. Aklından ne geçiyor? Bahçeye gideceğiz. İki ibrik suya ihtiyacım var. Yanında çalıştığım cadı yardımlarımdan çok memnun ve bana büyülü bir şiir ezberletti. İlk ibriğin tamamını üstüme dökeceksin ve ben hoş kokulu çiçek açan bir ağaç olacağım. O çiçekleri bir yaprağı veya dalı incitmeden toplayacaksın. Ardından ikinci ibriği üzerime dökeceksin ve tekrar insana dönüşeceğim. Çok güzel ama parayı nasıl bulduğumuzu söyleyemeyiz yoksa hiç memnun kalmaz. Ardından iki ibrik ve iki boş sepetle bahçeye gitmişler. Zara oturmuş ve sihirli sözleri söylemeye başlamış. Güzel kokulu çiçekler açacak. Ben bir ağaca dönüşüp büyüyeceğim. Jasmine ilk ipliği kardeşinin üzerine dökmüş. Ve kısa sürede kokusu tüm bahçeyi dolduran çiçeklerle bezenmiş bir ağaca dönüşmüş. Jasmine büyük bir dikkatle çiçekleri koparmış ve iki sepette kısa sürede dolmuş. Bugünlük günlük yeterli parayı kazanmamıza yeter de artar bile. İkinci ibriği almış, ağacın üzerine dökmüş ve Zara tekrar insan haline dönüşmüş. Bu çiçekleri nerede satmalıyım? Neden sarayın kapılarına gitmiyorsun? Bu güzel çiçekler için iyi para verecek birini bulabilirsin. Aa ne iyi bir fikir! Zara çiçek sepetlerini alıp sarayın kapılarına gitmiş ve yüksek sesli satışa başlamış. Çiçekler, çiçekler, hoş kokulu çiçeklerim var. O sırada Prenses Sima onu pencereden görmüş. Heyecan içinde annesine koşmuş. Anne, dışarıdaki çiçekler harika görünüyor. Lütfen biraz alalım. Kraliçe onaylamış ve muhafızlara çiçekçi kızı çağırmalarını emretmiş. Çiçeklere bakarlarken güzel kokusu salonu doldurmuş. Pekala bu güzel çiçekler için ne kadar istiyorsun? Majesteleri, siz neyi seçerseniz kabul ederim. Çünkü biz çok fakiriz. Kraliçe, bir kese altını ona verirken Zara çok mutlu olmuş. Çok teşekkür ederim kraliçem. Zara hemen eve koşmuş ve altın kesesini kardeşine göstermiş. Jasmine şaşkınlık içinde bakmış ve çok mutlu olmuş. Vay canına! Ama bunu anneme hemen söylemeliyim. Evet. Ertesi birkaç gün çiçekleri saraya satmışlar. Ve üç kese dolusu altın almışlar. Bu arada Prens Biyer, bu çiçeklerin geldiği yeri çok merak etmiş. Çiçeklerin geldiği yeri çok merak ediyorum. Daha önce hiç görmedim. Çok güzel kokuyorlar. Bunun üzerine babasının sadık veziri kumarı çağırmışlar. Kumar'la ikisi çok yakın arkadaşmış. Kumar! Evet efendim. Bu çiçeklerin adı ne? Ve nereden geliyorlar? Bir kız her gün bu çiçeklerle geliyor. Ve kız kardeşiniz bunları çok seviyor. Gerçekten mi? Onları nereden topladığını bilmeyi çok isterim. Kız nerede yaşıyor? Kumar, vire çiçekçi kızın evini tarif etmiş. Ertesi gün Veer eve gitmiş. Ve bahçedeki iki kız kardeşi görmüş. Zara'nın çiçek veren ağaca dönüşmesini ve Jasmine'in yaprakları toplamasını ve tekrar insana dönüşmesini seyretmiş. Şuna bakın! İnanılmazdı! Ve bu kız ne kadar güzelmiş! Güzelliğinden ve çiçeklerin kokusundan çok etkilenen bir yıl, saraya dönmüş ve gördüklerini Kumar'a anlatmış. Gerçekten inanılmazdı Kumar! Ne yapacağımı bilemiyorum. Nasıl bir ağaca dönüştüğünü ve ardından güzel bir insan haline geldiğini anlatmış. Ve bu sırada yüzü kızarmış. Bu duygunun adı ne? Yoksa aşk mı? Öyle görünüyor Prens Biyer. Veyir'in <gülüyor> kızdan çok etkilendiğini gören kumar, krala gitmiş ve her şeyi anlatmış. Oğlunun aşık olduğunu duyunca çok mutlu olmuş ve anneleri kralla tanışmak için çağrılmış. Bayan Sarina, yarın kraliyet sarayında kralla yemek yemeye davetlisiniz. Kızınız çiçekçi kız hakkında konuşmak istiyor. Bunu söyledikten sonra atına binip uzaklaşmış. Anneyi şaşkın ve endişeli bir halde bırakmış. Raz Zara. Evet, evet anne. anne. İkiniz neler yapıyorsunuz bakalım? Kral neden beni çağırıyor? Ve bu çiçekçi kız da nereden çıktı? Neler oluyor anlatın bana. Ee, olan şey şu. Çok korkmuşlar ve ona her şeyi anlatmışlar. Zara'nın nasıl ağaca dönüştüğünü ve aldıkları altın dolu keseleri göstermişler. Ben hayattayken böyle bir şeyi nasıl yapabildiniz? Üzgünüm anne. Sadece yardım etmek istedim. Ertesi gün Sarina, Kraliye Sarayı'na gitmiş. Taht salonuna girdiğinde, kral ve kraliçenin muhteşem yiyeceklerle dolu masada oturduklarını görmüş. İyi günler majesteleri. Size nasıl yardım edebilirim? Oğlumuz kızını Zara'ya aşık olmuş ve onunla evlenmek istiyor. Lütfen bu hurma yaprağını ve cevizini nişanlanmalarının işareti olarak kabul edin. Zarina çok rahatlamış. Çağrılma sebebinin bu olduğunu anlayınca gülümsemiş. Bunu büyük bir zevkle kabul ederim efendim. Ben fakir bir kadınım ve bu çok büyük bir şereftir. Çok güzel. Öyleyse anlaştık. Düğün en kısa sürede yapılacak. Büyük bir düğün yapılmış. Bir ve Zara evlenirlerken iki ailede mutluluktan uçuyormuş. Düğünden sonra çift saraya geri dönmüş. Madem artık eşimsin, senden benim için bir şey yapmanı istiyorum. Ne yapmamı istiyorsun? O güzel çiçek veren ağaca dönüşmeni istiyorum senin. Kokunun sarayı tamamen doldurmasını istiyorum. Ne? Benden saklamana gerek yok. Ağaca dönüştüğünü kendi gözlerimle gördüm. Bunu kocan için yapmayacaksan kimin için yapacaksın? Eee... E... Pekala. Zara yapılması gerekenleri ona açıklamış. İkisi birlikte iki ibrik suyla saray bahçesine çıkmışlar. Ve Will kendisine söylenenleri yapmış. Bunu birkaç gün tekrarlamışlar. Ve pencereden onları seyreden prenses çok kıskanmış. Her gün bu güzel çiçekleri kullanıyorlar ve bana hiç vermiyorlar. Bu konuda bir şey yapmam gerekiyor. Ertesi gün birle oturan annesiyle konuşmaya gitmiş ve şöyle demiş. Eğer annem de onaylıyorsa bence sakıncası yok. Ah, peki. Ama ona dikkat et ve sağ salim geri getir. Teşekkür ederim. Zara, Sima ve arkadaşlarıyla elma bahçesine gitmiş. Sima, Zara'nın nasıl ağaç olduğunu arkadaşlarına göstermek istemiş. Zara'ya gidip şöyle demiş. Zara! Çiçek veren ağaca dönüşebiliyorsun, değil mi? Bu ne saçmalık! Ben sadece insanım. Sihirli bir yaratık değilim. <gülüyor> ah! Yalan söyleme! Seni birçok kez yaparken gördüm. Neden bizim için de yapmıyorsun? O kadar bencil olamazsın, öyle değil mi? Seninle buraya gelerek hata yaptım. Zara üzülerek prensesin emrini yerine getirmiş. Yapılması gerekenlerin hepsini prensesi açıklamış... ...ve kızlardan biri dereden iki ibrik su getirmiş. Unutmayın, çiçekleri koparırken çok dikkatli olun. Dallarıma ya da yapraklarıma zarar vermeyin, tamam mı? Bunu söyledikten sonra oturmuş... ...ve kızlardan biri ilk ibrikteki suyu üzerine dökmüş. Şuna bakın, bu çok güzel. O sırada şiddetli bir yağmur başlamış... Gökyüzünü şimşekler ve gök gürültüleri doldurmuş. Kızlar onlara söylenenleri göz ardı etmişler ve çiçekleri aceleyle toplarken dallara ve yapraklara zarar vermişler. Aaa! İbrikteki su. İbrin içindeki suyu gelişigüzel dökmüş ve aceleyle saraya doğru koşmuşlar. Kızların aceleyle hareketleri Zara'yı incitmiş. Kollarında morluklar ve yaralar olmuş. Attığı her adında sendeliyormuş. Sima'nın ona yaptıklarından korkan ve cana yanan Zara sendeleyerek uzaklaşmış ve doğruca annesinin evine gitmiş. Bu arada Sima'nın Zara'yla dönmediğini gören kraliçe ateş püskürmüş. Söyler misin? Zara nerede? Kim bilir. Hepimiz sağlam evlerimize döndük değil mi? Peki Vira ne söyleyeceğiz bu durumda? Prense ne diyeceklerinden endişelenen kraliçe... Sima'nın ne yaptığını öğrenmeye çalışmış. Bana hemen neler olduğunu anlat. Kraliçe ondan bilgi almak için epey yüklenmesine rağmen hiçbir sonuç alamamış. O günün ilerleyen saatlerinde Zara, onu evine kadar bırakan nazik pamuk tüccarının arabasıyla eve dönmüş. Çok teşekkür ederim bayım. Benim için zevkli bayan. Kızını yaralı halde gören annenin kalbi kırılmış. Ve onu derhal eve almış. Ooo sevgili kızım sana ne oldu böyle? Zara olan biten her şeyi ve prenses tarafından nasıl terk edildiğini annesine anlatmış. Merak etme canım bir daha o korkunç saraya dönmene hiç gerek yok. Annesi sonraki birkaç gün boyunca nazikçe yaralarıyla ilgilenmiş ve ona çok iyi bakmış. Bu arada sarayda prens günlerce geri dönmesini beklemiş ve gidip eşini aramaya karar vermiş. Prensesimi bulup eve getirmem gerekiyor. Git oğlum, adamlarımı da al. Daha kısa sürede daha çok yere bakarsınız. Prens ve adamları prensesi aramak için krallığı gezmişler. Evine ulaşıncaya kadar her yere bakmışlar. Demek buradasın. Gerçekten çok endişelendim. Seni her yerde aradım ben. Buraya neden geldin? Kardeşinin kızıma yaptıklarını bilmiyor musun? Ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Lütfen beni bağışlayın. Kız kardeşime bunu ödeteceğim. Aşkım, lütfen benimle saraya dön. Çok korkmuş. Tekrar inciniciğinden korkuyor. Prenses olarak kabul edilmeyip, kraliyetin ucubesi olarak anılmaktan korkuyor. Hayır. Böyle bir şey olamaz. Onu bu haliyle seviyorum ben ve hep seveceğim. Seninle gelirim ama tek bir şartla. Kız kardeşine hiçbir şey yapmayacaksın. Ben onu affettim. Bu kadar mı? Anlaştık. Zara saraya gittiğinde kral ve kraliçe prensesleri döndüğü için çok mutlu olmuşlar. Ah Zara! Lütfen beni affet. Çiçekleri koparmamalıydım. Çok aptalca davrandım. Sana zarar vermek istemedim. Sorun değil. Ve böylece Weir ve Zara, Palia Krallığı'nı mutluluk içinde yönetmişler. Ve prenses, krallıktakiler tarafından çok sevilmiş. Özellikle de Weir tarafından. Onu engelli haliyle sevmiş ve normal bir insan gibi davranmış.